Bizsiz Olmaz Sivil Anayasa, Hak Savunuculuğu ve Toplumsal Dönüşüm Üzerine Sohbetler Hazırlayan ve sunanlar Neslihan Özgüneş ve Özgür Mehmet Küçkü programın yapımına katkılarından dolayı TASKO ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'ne teşekkür ederiz. TASKO ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'ne teşekkür ederiz. Sloboda nije kriata, rekla, konstruktivna kritika postojećeg stali, sloboda je žena. Sloboda nije podmetanje ideološki za kržnelo forme. Sloboda nije podmetanje, ideološki bilo kakve forme. Sloboda nije jednostavni dopa će zadat ako ne svijesto skladu, ne slada ne ljudi, sloboda te išaka. Taczama no jest svjesno, składne, zładami sam wszystkich ljudi, sloboda je žena. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, TAKSO Türkiye ve STGM'nin ortak radyo programı Biz Siz Olmaz'a hoş geldiniz. Ben Neslihan. Ben Mehmet. Programımızda anayasa ve savunculuk çalışmaları yapan sivil toplum örgütlerinden konuklarla toplumsal dönüşüm ile ilgili sohbetler ediyor olacağız. Aynı zamanda programımızda dünyadan ve özellikle Balkanlar ve Türkiye'den sosyal içerikli müzik parçalarına yer vereceğiz. Bu programımızda 80'li yıllarda Yugoslavya'da popüler olan Hırvat bir grupla başladık. Toplumsal dertlere genellikle şiirsel bir yaklaşımla tepki veren Azra'nın Sloboda yani özgürlük isimli parçasını çaldık. Özgürlük bodur ideolojik formlar değildir, özgürlük genelleştiren ideolojik normlar değildir dediler. Evet, Neslihan'ın seçtiği bir parçaydı. Bugün onunla başlamıştık. Bugün 1 Mayıs. Dünyanın her yerinde işçiler, ezilenler, kadınlar, LGBT bireyler, öğrenciler, gençler, yaşlılar meydanlardalar, sokaklardalar, eşitlik için, özgürlük için, daha adil bir dünya için sokaklarda taleplerini dile getiriyorlar. Biz de bu yüzden aslında bu parçayı seçmiştik. Bugünkü konuğumuz da kısa adı spot olan Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönetim Çalışmaları Derneği'nden Mehmet Tarhan. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Mehmet'le daha ziyade spot üzerine yani sosyal politikalar, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çalışmaları üzerine konuşmaya çalışacağız. Aslında belki dinleyicilerimize de spotu tanıtmak açısından şöyle başlasak. Spot aslında yeni bir örgüt 2011 yılında kuruldu. Bu derneğin kurulmasına yol açan süreç neydi? Neleri hedefliyordunuz? Bunlardan bahsedebilir misin? Spot 2011'inde Eylül'ünde kuruldu hani evet. pek taze bir örgüt ama kurucu kadroya baktığımızda çok uzun zamandır LGBT hareketinde ya da farklı hak hareketlerinde bulunmuş insanlardan oluşuyor. Spot'ta yola çıkarken bizim birinci sorumuz şuydu. Bir gün Recep Tayyip Erdoğan'a bir vahiy gelse ve meclis kürsüsünden ağlayarak... Biz bu LGBT'lere ne çok haksızlık ettik, anayasaya da koyacağız e, cinsel ve cinsiyet kimliğini, evlilik hakkı da olsun, her şey de olsun, Amerika'dakilerden neyi eksik derse Bağcılar'daki tekstil atölyesindeki bir LGBT'nin hayatında ne değişir? Aslında bu sorunun cevabını ararken e, spoda doğru gittik biraz yani kimlik politikaları... Bizi benzediğimiz bir yönümüzle bir araya getiriyordu ama çok geniş bir benzemezler grubu bu, bu grup. İçinde yine bir ayrıştırmaya gitmek değil ama herkesin farklı sınıflardan, statülerden, gelir durumlarından, medeni hallerden bizi biz yapan bir sürü başka özelliğimizle birlikte bunları nasıl LGBT politikalarını bu açıdan da düşünerek nasıl hareket ederiz ve bir de tabii ki alanın bir veri eksikliği var, data eksikliği var. Bu dataları oluşturmak için neler yapabiliriz sorularıyla spodu bir araya spodu oluşturmuş olduk. Peki istersen biraz sosyal politikaları açabilir miyiz? Yani sosyal politikadan kastınız neydi? Aslına bakarsan sosyal politikalardan kastımız sosyal haklardan bahsediyoruz. Kişilerin barınmadan dan tutunda işte sendikal haklarına kadar geniş bir şeyden bahsediyoruz. LGBT'ler de haliyle bu hakların peşindeler. Ve ülkede başka bir yere doğru gidiyoruz. Özellikle hani bu belki de spolu tetikleyen şeylerden bir tanesi buydu. Artık sosyal haklar aile temelli olarak... Kurgulanıyor. Bu kadınları da ikincileştiren ve erkeğe bağlayan bir durum LGBT'ler açısından da baktığımızda zaten hani bir e, Türkiye'de geniş bir evlilik hakkı talebi yok ama hani bir aile kurma hani o öngörülen aile gibi olma durum zaten baştan yok. E, o yüzden de e, bütün bu politikaların hani sosyal güvenlikten e, barınmaya kadar bütün bu e, haklardan yararlanmanın koşulu olarak e, şeyden bahsettiğimizde konuşuyoruz. E, Aileden bahsettiğimizde kadınlar ve LGBT'ler ve yaşlılar doğrudan kaybedenler durumuna geçiyorlar. Farklı açılardan kaybeden haline geliyorlar tabii ki. Hani kadınların işte aileye kapatılması, LGBT'lerin gizlenmek zorunda kalması gibi yaşlıların... Ee, sömürüye açık hale gelmesi gibi e, ve gerekli teknik ihtiyaçlarının karşılanmaması gibi hani aileye devredilerek bunlar böyle sorunlar e, ortaya çıkacak bizde aslında bu alanlarda LGBT'lerin sorunlarını ve bu durumu görünür e, ve somut e, verilerle ortaya koymak istedik. Harika. Geçen hafta Zagreb'deydim ve orada bir queer festival vardı. O festivalde konferans da vardı ve konferansta David Halpern adında queer teorisinde çok çalışmalar yapmış biri sunum yaptı. Orada özellikle Amerika'da LGBT mücadelesinin çok yol aldığını, evlilik konusunun da kabul edildiğini... ...ancak başka noktalardaki mücadelerin, başka konulardaki mücadelenin aslında geri gittiğini gördüğünden bahsetti... Daha sonra katılımcılardan bir de dedi ki tamam homofobiye karşı mücadele ediyoruz ama aynı zamanda İslamofobiye de karşı mücadele etmemiz lazım. Militarizme karşı da mücadele etmemiz lazım dedi. Bu benim ilgimi çekti. Spod'un bu konudaki duruşu nedir? Yani Türkiye'deki ana akım biraz farklı bir yerde duruyor. Hani Amerika ya da Kuzey Avrupa'daki ana akımdan farklı. Muhtemelen o ağın kurulma ve Balkanlardaki yapı da benzer bir durumda. Evet. Spotta haliyle e, bu halde e, insan haklarına tamamen bütüncül olarak bakmak gerekiyor ve e, herhangi bir kimliğe hapsetmeden o alandaki ilerlemeleri başka bir şey pahasına e, ö, ödememek. Yani e, örneğin şey gibi düşünün yani Türkiye'de bölgesel özellik kabul edildi diyelim ki ne güzel değil mi ama eğer bölgesel asgari ücret olacaksa. Bu büyük bir sorun ve e, hani onun için ortak mücadele etmek gerekiyor. Burada LGBT'leri bu ilgilendiriyor mu, ilgilendirmiyor mu diye bir soru yok. E, LGBT birey hangi sınıftan nerede olursa olsun eğer genel olarak bir özgürlük ortamında ve haklar e, ortamını güçlü tutmazsa yangında ilk feda edilecek grup olacak. Özellikle LGBT'ler için durum böyle. O yüzden de e, geniş bir hassasiyet zaten Türkiye 90'lı yıllardan itibaren ilk örgütlerin kurulmasına itibaren var. Buradan baktığımızda Türkiye'deki örgütler Avrupa'dakilere göre zaten alternatif kalıyor ve bizim tedrisatımız da o. Bu belki de aslında sık sık attığımız bugün de meydanlarda atacağımız kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz e, sloganını hatırlatan bir yönelim yani Spot'un sahip olduğu bakış. Ve belki de Spot bu yönüyle sosyal politikalar alanında LGBT bireylerin ötesinde de amaçlara yönelmiş gibi görünüyor. Yani bu alandaki herkese dönük bir politika üretmeyi de sanırım hedefleri, amaçları içinde sayıyor. Elbette öyle ama hani herkesin cürmü kadar davranması gerekiyor biraz ve aynı zamanda da politika yapmaya başlanacak yer sizin olduğunuz yerdir ya. Öyle olduğu zaman bir gerçekliği olur başkaları adına yapmaktan ziyade ama tabii ki uzak hedeflerden bir tanesi bu. Zaten bizim yürüttüğümüz kimlik politikasında da bir noktadan sonra yani o kimlik kompartımanlarına hiç ihtiyaç duymayacak bir Mücadele hattının oluşması hedefleniyor. Buradan aslında biraz da bu yeni anayasa çalışmalarına doğru dönsek. Çünkü son dönemde siz yeni anayasa çalışmalarına ağırlık veriyorsunuz. İşte bu bağlamda spot olarak çeşitli toplantılar düzenliyorsunuz. Biraz bunlardan bahsedebilir misin? Bu toplantılarda neler konuşuldu, ne gibi beklentiler ifade edildi? Aslında başta biraz korkuyorduk hani anayasanın bütününe ve tüm içeriye ve sürece dair LGBT'lerden veri nasıl toplarız sözünü nasıl alırız ağızlarından diye ama sonra anladık ki LGBT'ler aslında eşit yurttaşlar olarak ve anayasanın tamamına dair görüşler bildirmeyi oldukça hazırlar. Çoğunlukla çeşitli forumlar yaptık. Beş tane forum yaptık, iki tane panel yaptık. Bu paneller daha çok LGBT'lerin konuya ilgisini çekmek üzereydi. Bir alan bilgisi oluşturmak üzereydi. Çünkü o sosyal alanlarda örgütlenme güçlüğü yaşıyor LGBT'ler ciddi bir şekilde. hani Bu muhalif gruplarda bile LGBT'ye yapılan en iyi muamele bile çoğunlukla hoşgörü oluyor. Hmm. Hani Ne tatlı çocuk tatlı kadın gibi bir şey olabiliyor. Ee, işin ciddiyetinde olmayan bir hal olabiliyor. Bir tür demokratlık göstergesi olarak e, olabiliyor. O yüzden de pek katılım e, mümkün olmuyor. O yüzden biz o alanın bilgisini LGBT'lerin alanına dökme niyetiyle başladık. Arkasından da forumlarda e, daha çok sohbet halinde yürüdü bunlar. Ve e, orada gündelik hayatlarında... ...ki şeyleri tartışırken aslında... ...siyasal sistemden, yargıya kadar... E, ...anayasanın genel... E, ...ruhuna kadar... E, ...her şeyi konuşur hale geldiler. E, i̇şte raporunu dün gönderdik... E, ...son tarihti... ...aslında yapmak istediğimiz daha katılımcı bir örgütlenmeydi Hı. ama... E, ...böyle tarihlere hapsediyorlar bizi... E, ...enerjimiz de yetmiyor... E, ...umuyoruz ama bu sürecin sonrasında... ...devam edeceğiz zaten... Burada ne tür talepler oldu e, dersek hani LGBT'lerin bir ana talebi var zaten. On yıldır bir kampanya yürüyor. E, Anayasada cinsel önemi, cinsiyet kimliği de geçsin. Eklensin diye. Ama bununla beraber medeni hal, yaş gibi şu anda bulunmayan yaş var galiba ama medeni hal gibi e, ekonomik e, şey var ama sınıfsal şey yok. Mesela o tip şeyleri de beraberinde istiyoruz. E, çünkü bunlar da bizim durumumuzu kesen e, şeyler bir o var bir gelen ahlak adab, kamu düzeni milli değer gibi hani muğlak ifadeler olması Bunlar en ana talepler Aslında ama diğer taraftan baktığımızda en çok öne çıkanlardan bir tanesi bu sosyal hakların e, birey temelli olması e, Öncelikle e, bu geliyor arkasından e, demokratikleyik ve hukuk bir hukuk Devleti sosyal bir hukuk Devleti talebi geniş şekilde karşılık buluyor ama bunun e, mutlaka Evrensel bir Normlarla e, ifade edilmesi. Çünkü mevcut anayasada da aslında öyle geçiyor. Fakat gündelik yaşantımızda galiba bunu çok hissedemiyoruz. Yani sosyal bir hukuk devletinde yaşadığımızda. Ya, örneğin o yüzden en çok öne e, çıkan hani bu bir e, birliklik anlayışı var ama mesela Diyanet İşleri kalksın isteniyor. E, hukuk devleti için işte HSYK'nın kararlarına yargı yolu açılsın deniyor bir yandan da. Hani hem HSYK'nın bağımsızlığı isteniyor... Hem de şey yapılıyor bir yandan da o kararlar da olsun diyor. Bu denetleme mekanizmaları ile ilgili ciddi bir talep var aslında. Siyasi partiler kanunu ile ilgili talepler var ama onu anayasal düzeyde mesela şöyle bir ifade var. Temsilde adalet ve şey der istikrara uygun olarak düzenlenir diyor seçim kanunu anayasada. Böyle bir şey konuşmuşu. Bizim son raporumuzda da var. Anayasada seçimlerle ilgili bölüm temsilde adalet üzerine kurulmalıdır. İstikrar e, talebi söz konusu olmamalıdır. Çünkü istikrar dediğimiz şey başka, ada, yani seçim e, barajının dayanağı o. E, buradan baktığınızda hani yurttaşlar olarak pek çok taleple geldiler. Ve e, yaklaşık, e, şu an tam hatırlamıyorum, 22 ya da 23 olsa gerek. Bizim ilk temel metnimizde 14 <gülüyor> madde vardı. E, böyle somut şeylerle geldiler. vicdan Red'den, uluslararası anlaşmaların... E, Geçerliliği ya da üstünlüğüne kadar pek çok talep geldi. Bu forumları farklı kentlerde yaptınız değil mi? Yani e, Ankara, İzmir, Diyarbakır gibi. Burada öne çıkan farklılıklar oldu mu? E, aslında çok büyük oranda değil. Diyarbakır biraz e, farklıydı. E, hani Biz istiyorduk ki 10-12 kentte yapalım ama... E, ...ne süre yeterliydi ne de LGBT'lerin örgütlülüğü bunun için yeterli. Yani Türkiye'de maalesef büyük kentlerde ancak LGBT'ler örgütlenebiliyor. Göç mağduru çünkü LGBT'lerdi. Ee, genelde e, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzer durumlar vardı ama Diyarbakır'a dönüp baktığımızda Diyarbakır çok politize olmuş bir şehir oradaki LGBT'ler de haliyle politize ve oradaki foruma katılım e, hem çok güzeldi e, bir güzel tarafı daha vardı LGBT'lerle birlikte e, LGBT olmayanlar da yoğun bir şekilde katıldılar o foruma yani LGBT'lerin anayasa hakkındaki görüşlerini oluşturma sürecinde birlikte olmayı isteyen geniş bir kesim vardı bu çok güzeldi mesela orada yeni bağlar kuruldu vesaire ama orada haliyle bölgesel talepler de biraz daha öne çıktı LGBT olmayan bireylerin de aslında bu toplantılara katılması sanırım LGBT örgütlerinin uzun yıllardır süren mücadelesinin artık başka kesimler tarafından da içselleştirildiğine bir işaret olabilir galiba hani umutlu olmak için de bazı dayanaklar var belki biraz önce sen konuşurken hani Kimilerinin bir demokratlık testi olarak bu konuya yaklaştığını söylemiştim ama ben şimdi bu anlattıklarından sonra biraz daha umutlu olabileceğimizi düşünüyorum. Elbette biraz umutlu olmak lazım ama diğer taraftan hala şey sorunu var yani. yani kadınların da başına gelen şey gibi bir durum bu. Yani pek az kadın ancak örgütlenebiliyor. Başka alanlarda eşit söz ağırlığıyla. LGBT'ler içinde böyle bir sorun var ama diğer taraftan bütün bu anayasa sürecinde verilen anayasa görüşlerine baktığımızda hem kadın örgütleri örneğin disk gibi sendikalar bile ya da hiç aklımıza gelmeyecek başka gruplar bile cinsel evlenme, cinsiyet kimliğinden bahseder hale geldiler. Evet. Siz bu bireylerin görüşlerini topladınız ve dün meclise sundunuz bildiğim kadarıyla. Peki şimdiye kadar ne gibi görüşmeler yaptınız yani meclisle ve bunların nasıl bir etkisi oldu sence? Daha önce 16 Aralık'taki bu ilk topladıkları dönemde bir metin göndermiştik. Sonra da e, meclisten davet aldık. Biraz zor aldık ama aldık yani. Ve, e, oraya gidildi, anlatıldı. Aynı zamanda mecliste grubu bulunan partilerle e, görüşmeler yapıldı MHP hariç. E, yani o da talep ettik de olamadı. Hı -hı. E, ama e, şöyle bir etkisi oldu. Bir, biz şeyi öğrendik meclisteki görüşmede. E, örneğin. İktidar Partisi'ne dahil olmak üzere herkes bizim ana talebimizi biliyor aslında. Yani e, bu iyi bir şey. Hani e, Artık o kulak dolgunluğu oluşmuş ve net olarak bu grup bunu istiyor diye bir tanıma sürecine geçilmiş. E, elbette hani biraz dostlar alışverişte görsün katılımcılığı olduğu için e, ortamdaki katılımcılık e, çok bir etkisi olamadı ama diğer... Parti düzeyindeki görüşmelerimiz biraz daha iyiydi. Ve bizim özellikle siyasi partilerin yerel kanatlarıyla ilişki kurmamızda biraz katkısı oldu diyebilirim. Peki bu anayasa çalışmalarının, anayasa çalışmasının kendisinin dışında yan etkileri oldu mu? Yani buradan edindiğiniz dersler ya da yaptığınız farklı şeyler oldu mu? Ya aslında... ...şöyle bir şey... Yani ...umutsuz gibi konuşmak istemiyorum ama... ...açıkçası beklentimiz şey değil... ...yani anayasanın 10. maddesinde birdenbire... ...cinsel önem ve cinsiyet kimliği... Yesin. ...biz daha çok sekonder kazançlara... ...yönlenmek durumundayız... ...çünkü çok yeni bir hareketiz ve... ...toplumsal desteğimiz... ...hiç de o kadar... ...geniş değil... ...oradan baktığımızda... ...asıl kazancımız şu oldu... ...anayasa çalışması yapan diğer gruplarla... ...sürekli bir arada olmak... O gruplarda çeşitli dönüşümlere neden oldu bir bu ikincisi LGBT bireylerin aktif yurttaşlar olarak doğrudan kendileriyle ilgili görünmeyen tırnak için olmadığı iddia edilen hani iktidarın onlarla ilgili olmadığını iddia ettiği alanlarda da görüşler bildirmeleri ve bunu hani bizim somutlamış olmamız LGBT bireylerin siyasal alanda daha aktif özneler olabileceği yönünde bize Umut verdi. üçüncüsü kişisel ilişkiler çok gelişti. Bu kişisel ilişkilerde haliyle çeşitli çalışmalara yardımcı olabiliyor. Sanırım lobicilik dediğimizde biraz bu kişisel ilişkilerle oluşuyor diye düşünüyorum. Lobicilik biraz kötü geliyor. Yani ben benim de çok kullandığım bir kelime ama insanlar biraz yanlış anlıyorlar. Ama Sonuçta bu ilişkiler ve yüz yüzelik aslında e, ilerlemenin en önemli koşullarından gibi. Siz peki önümüzdeki dönemde neye ağırlık vermek istiyorsunuz? Ne gibi çalışmalar yapmak istiyorsunuz? Siyaset okulunuz var, e, siyasi temsil alanında çalışıyorsunuz. E... Şimdi anayasa süreci devam ediyor zaten. Anayasa sürecinde hatta daha kritik bir süre, dönemdeyiz. Yani hani bu görüşler tasnif ediliyor. Nasıl tasnif ediliyor? Ne oluyor? Maddeleri nasıl tartışacağız? Referandum mu olacak? Ne olacak? E, bu süreçte de aktif olarak yer alacağız. İkincisi e, hukuk e, çalışmalarımız artık başlıyor. Hukuki alanda yasa önerileri, farklı yasa önerileri ve hukuki destek konusunda çalışmalarımız başlıyor. Bir de içtihat taramalar vesaire daha kapsamlı bir ...veri analizi başlatacağız... Ee, ...ve siyasi temsili... düşündüğümüzde... ...tabii ki... E, ...siyasi temsilde aslında bu... E, ...sürdürülebilir bir... E, ...logicilik faaliyetinden bahsediyoruz... ...diğer taraftan da LGBT'leri... E, ...siyaset yapmaya teşvik... E, ...etmeye çalışıyoruz... ...siyaset okulumuz işte... ...Nisan başında başladı... E, Önümüzdeki günlerde bitecek e, ilk kuru. Daha sonra becerebilirsek Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da da yapmaya çalışacağız. Daha kompakt halde birkaç günlük e, okullar halinde. Burada daha çok aslında LGBT bireyleri diğer alanlarda da aktifleştirme, hani LGBT olmanın da ötesinde e, aktifleştirme yönünde kaygılarımız var. Biz buradan aday çıksın beklemiyoruz ama e, bunun onu destekleyeceğini biliyoruz. Tabii ki bu süreçte ders verenler üzerinden kurduğumuz ilişkilerde onların siyasa bağlantılarda oldukları yerlerde bir LGBT hassasiyetini oluşturmak üzere bir etkisi olacak. Ee, tabii ki bir önemli çalışmamız daha var. Artık veri ortaya koymaya başlıyoruz. Ee, buradan hem Tarhan Erdemen, Bekir Ağırdır'a hem de Yasemin Ardıra çok teşekkür etmek isterim. KON'da e, SPOT'la birlikte çeşitli alanlarda e, artık verilerini paylaşıyor ve farklı şeyler de yapacağız, anketler de yapacağız ve özellikle çalışma hayatına yoğunlaşarak yeni bir politika hattı oluşturacağız aslında. Peki insanlar size nasıl ulaşabilirler? Kısaca onu da alalım istersen. Ee, yani telefonlarımızla ulaşabilirler. 0212-292-48-02 info.spot info. pardon info.spot.org.tr ve www.spot.org.tr Adreslerinden ulaşabilir. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet bugün Çok katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Kapanış şarkımız e, Bosna'dan Dubioza Kollektif isimli e, bir gruptan. Vidi Vidi Vidi. Devletin açgözlülüğü ve aptallığı. Hava yok, nefes alamıyoruz. Hayatın nabzı zayıflamış ve uyum sağlamaya alışmış. Feodalizm yine. Wie estoy, o gdzie jest na da budu co tak budjete tu mi kroi. Sedo ku, kaschol život, sa toreni rociu i bez granica, okej zapojni no kada nashe duso na najnizjem stadiju čujem mošu kako pjeva na lokanom radiju. Fascista, fa, nemo i biti, ti, jer te ja, draga ubiti. Fáfa, fa, fašista, ti, jer ja, draga jesu taj ovo mentalno klanje, kako putovanje, vrate, kako putovanje. Oko Jezik, eszik, jezik eszik, miva. Szakok, szó ez, jer az, nem postoi mérda. Slade, csúdni hobblika, negatívni hodlika. Umlászisuk korupció, jóval szeffunkció. Vidi, vidi, vidi, vidi, vidi, vidi, vidi. vidi, vidi, vidi. vidi, vidi, vidi. Vidi kako pina snašta kako se Nema opet visa. Ma ne posla mi deviza, narod nema pala, vada kriza, vjada pole pa i terbi izam, nema znata teško izak, uz života jako nizak, vjada ni This is almost... Milanayasa, hak savunuculuğu ve toplumsal dönüşüm üzerine sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Neslihan Özgüneş ve Özgür Mehmet Küçüktür. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla. 343 41 41